Muhterem Müslümanlar, Osmanlı devletini kuran, ilk kurucu Osman Gazi. Osman Gazi, ruhul beyan sahibi İsmail Hakk'ı Bursevi Hazretleri tefsirinde naklediyor. Erbabı mutala bakabilirler. Osman Gazi dostlarından birinin evine misafir oluyor. Henüz de Söğüt kasabasında yeni yeni canlanıyor Osmanlı nüvesi.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 Buyurun aşk ile kelimeyi şahadat. Eşhedü <mülüyor> en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedan abduhu ve rasuluhu kelimeyi tayyibeyi münceyi mübarekesiyle mevla cümlemize çene kapamalar nasibi mukadder eyleye. Hakkı hak bilip hakka itbak, batılı batıl bilip batıldan iştirabeleyen zümreyi salihine mevla cümlemizi ilhak eyleye.